kitaplarına baktığımızda kadının kocasına nasihat ettiğini görüyoruz. En başta peygamberimizin eşi Hatice radıyallahu anha peygamberinin kocasına nasihat ediyor. Vahiy geldiği halde vahinin ne olduğunu bilmediği halde düşünün subhanallah. Alimler diyor ki halbuki Hazreti Hatice o saate kadar peygamberimize vahiy gelir. vahinin ne olduğunu, Kur'an'ın ne olduğunu Allah'ın ne olduğunu bilmediği halde peygamberimizi ne yapıyor kocasına karşı nasihatte bulunuyor. Ve o nasihat Peygamber Aleyhisselatü Vesselamı ne yapıyor? Bu davada da kendinde şüphe etmemesinin, hasta olmamasına, ruhu düzenin bozulmamasına çok büyük bir katkı bulunuyor. Bu çok önemlidir değerli kardeşlerim. Düşün, sen bir karanlık odada oturacaksın. Seni görmediğin bir güç alıp bastıracak, sonra da salı verecek, sonra da oku bakalım ve bunu üç defa tekrar edecek bugün nice insanlar odada tek otururken cin çarpması diyoruz vesaire diyoruz ve aklını yiyen insanlar görüyoruz. O yüzden alimler diyor ki Hazreti Hatice'nin böyle olgun davranması ve ona nasihat etmesi Peygamber aleyhissalatü vesselama gelen haberin ona inanmasını daha da güçlendirdi. O yüzden değerli kardeşim ilk avantaj sağlayacağımız eşimize nasihat edersek belki o anlattıkların onu kendi tabiatına geri döndürür. Bu da çok önemlidir. Yani eşine nasihatle öğütte bulunursan veyahut da eş kocasına öğütle bulunursa o zaman ne olacak? O zaman o insanın tekrar tabiatına dönmesine nedir yardımcı olacak? O yüzden Allah Azze ve Celle ilk emri diyor ki öğüt ver. İlk emri Nisa suresinde geçtiği gibi anlaşmazlıklar olduğu zaman ne olacak? Öğüt vereceksin. Öğüt verirsen umulur, tabiatına döner. Allah Azze ve Celle Musa'ya emrediyor, git diyor Firavun'a, ona öğüt ver. Demiyor git ona savaş ilan et. Ona ne diyor? Git diyor ona, öğüt ver. Niye? Umulur ki aklını başına gelir ve tövbe eder, Allah'a kabul eder ve döner. O yüzden değerli kardeşlerim, öğüt çok faydalıdır. Ve aleyhissalatü vesselam Azze ve sohbetimde de söylediğim gibi, öğüt vermede çok çaba göstermiştir. Neticede, hatta deniliyor ki bazı sahabe beyat ederken, herkese öğüt vereceğini, nasihatte bulunacağını e, bildiriyor. Ve yine başka bir hadiste aleyhissalatü vesselam, üç defa tekrar ediyor, din nasihattır, din nasihattır, din nasihattır buyuruyor. Yani dinimiz nasihattır. Eğer bir insan... Kendi eşine nasihat veremiyorsak başka kime verecek? Eğer bir insan hanımı, kocasına nasihat veremiyorsa bu kadın kime nasihat edecek? O yüzden değerli kardeşim ancak cahil, ancak inatçı, ancak kibirli insan nasihat kabul etmez. Nasihat kimden geldiği önemli değildir. Büyük, yaşlı, genç, kadın erkek fark etmez, alim, cahil fark etmez. O yüzden aleyhissalatü vesselam şu hadisi şerifi bildiriyor ve çok önemlidir ve bu soruyu kendinize sorun diyor ki aleyhissalatü vesselam muhakkak ki diyor insanlar Allah azze ve celle insanları anahtar yapmıştır hepiniz birer anahtarsınız hepimiz birer anahtarız ya hayır için anahtar ya da şer için hay anahtardır hayır için anahtar nedir Hayrın önünü açar ve şerrin önünü kapatır şer anahtarı nedir Şer kapılarını açar ve hayır kapılarını kapatır. O yüzden alimler der ki dünyada iki türlü anahtar vardır. Bir maneviyatta anahtar vardır, bir de dünyada hissi dediğimiz anahtar vardır. Metalden vardır, demirden vardır, tahtadan vardır. Farklı çeşit anahtarlar vardır bir de hissiyattaki anahtarlar vardır. Dünyadaki hissi en kutsal en kutsal demeyeyim de yani en faziletli anahtar hangi anahtardır? Kimin anahtarıdır? Kâbe'nin anahtarıdır. Kâbe'nin anahtarından daha kaliteli anahtarı yoktur. Kâbe'nin anahtarı en kıymetli anahtardır dünyada. Niye? Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam anahtarı almış birisinden Osman İbni Talha radıyallahu anh almış ve Abbas radiyallahu anhoya vermiş. Çünkü gelmiş bir ya Resulullah artık Mekke'ye fethettin, bu su işlerini ve Kabe'nin yönetimin işlerini bize ver demiş. Aleyhissalatü vesselam da Osman ibni Talha'dan alıyor anahtarı ve amcasına verir. Bazı rivayetlerde Hazreti Ali'ye verdiği söylüyor. Farklı rivayetler geliyor. El mühim Peygamber aleyhissalatü bundan sonra Kabe'nin içine giriyor. İki rekat namaz kılıyor. Namaz kılarken medeni ayet Kabe'nin içinde iniyor. Ne diyor? Ey iman ediler emaneti ehline teslim edin. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam hemen çıkıyor Kabe'nin içinden diyor Osman İbni Talha nerededir? Diyorlar buradayım ya Resulallah. Anahtarı ona verir diyor. Al bu anahtarı ve kıyamete kadar bu anahtar sende kalacak ve ancak senden zalim olan bu anahtarı alacak. Bugün dahi onun soyunda, onun ailesinden, onun kabilesinden olan insanlarda anahtar olduğu söyleniyor. Kral dahi Kabe'nin içine gitmek istese, görmek istese, önceden randevu yapıyor, telefon açtırıyor, zekretleri arıyor ve işte falan saatte gel kapıyı aç bize girelim diyerekten izin istiyorlar. O yüzden değerli kardeşim bu dünyadaki en değerli anahtar. Evet en değerli anahtar varsa o da Kabe'nin anahtarıdır. Bir de maneviyatta anahtar var. O da bizleriz işte. Hepiniz birer anahtarsınız. Ya sizler şu anda bir hayır kapısı açıyorsunuz ve bir şer kapısı kapatıyorsun veyahut da bir şer kapısı açıyorsun ve hayır kapısını kapatıyorsun. O yüzden aleyhissalatü vesselam diyor ki müjdeler olsun. Kime? Allah onu hayır anahtarı yapmışsa, onun eliyle hayrı açıp şer kapılarını kapattıysa ve veil diyor ona da cehennem olsun, ateş olsun o kişiye ki Allah azze ve celle onu şer kapısı yapmış hayırı kapataraktan ne yapıyor şer kapılarını açıyor o yüzden değerli kardeşim her fırsatta gördüğüm bir fitne oluyor bir problem oluyor hem öncelik konuyu değiştirmeye çalış mesela hepiniz azze ebu sayd hocamız sahih Buhari'den örnekler verdi sahih buhari yazanı hepimiz tanıyoruz öyle değil mi ama İmam buhari bu kitabı neden yazmıştır bunu da biliyor musunuz İmam Buhari kendisi anlatıyor. Niçin sahih Buhari yazdığını kendisi anlatıyor? Diyor ki 16 yaşındayım. 16 yaşındayım diyor. Ve bir gün İshak İbni Rahuya'nın... Rahuya ismi bir türlü okunuş şekilleri de var. İshak İbni Rahuya'nın... Diyor meclisinde oturuyorum. Bir sohbette oturuyorum. Talebeyim diyor. 16 yaşındayım. Diyor bir adam girdi. Bedevi sıradan bir vatandaş. Girdi diyor... Sohbeti dinledi. Şeyh'in, Hadis Muhaddis'in, İshak İbni Rahuya'nın sohbetini dinledi. Sohbetin ardından dedi ki, ya içinizden biriniz bu sahihleri bir araya toplasanız da, bunu da okuyup istifade edelim diyerekten bir görüş attı ortaya. Diyor ki, bu söz diyor, kalbimde oturdu diyor. Bunun üzerine 16 sene diyor, ne yaptım? Kalktım Hadis topladım ve bugün meşhur bilinen Sahih-i Buhari, Camiu's Sahih diye bilinen kitap mevcuttur. Şimdi biz diyoruz ki her okuyana, Buhari okuyana bir sevap var. Buhari'de aynı sevap gidiyor. Kim o hadisleri okuyorsa, İmam Buhari'de ne oluyor? Sevap alıyor. Ama bir de Buhari'nin yanında hayırda anahtar olmuş birisi var. Kimse bu adamı tanımıyor. İmam Buhari kitapta ismini söylemiyor. Bu bedevinin kim olduğunu kimse bilmiyor. Bütün teracim kitaplarına bakın. Yüzlerce kitap vardır. Bakın orada bu adam kimmiş diye söyleyin. Kimse adını bilmiyor. Ama Allah Azze ve Celle bilmesi yeterlidir. Ve inanıyoruz ki o adam da İmam Buhari kadar aynı sevapları aldığını. O yüzden değerli kardeşim hayır mısın şer misin? O yüzden Suyuti Elfiyesinde elf Suyuti suyut -i -Mustala hadisinde şiirini başlarken ne der? Der ki ilk hadis ilminle kim başlamıştır? İsmini verir ve buna da sebep ne der? Halife Ömer İbni Abdülaziz'dir. Yani ister istemez Halife Ömer İbni Abdülaziz bu ilmin toplanmasında hayır için bir anahtar olduysa o da yapmış gibi sevap alıyor. Eddelu alel hayr <gülüyor> kefa'ilihi Hayra delalet eden yani işaret eden, öncülük eden yapmış gibidir o yüzden değerli kardeşim ya hayra kapı açıyorsun ya da şerre kapı açıyorsun o yüzden o insanlardan ol ki hayra kapıyı açıp şer kapılarını kapatıyor ve şer kapılarını açanlardan olursan Allah korusun akibetin çok kötü olacak bunu anladıktan sonra demek ki bir kişi tabiatına geri dönüyor İkincisi nedir eğer nasihat ederse öfke kaybolur biliyor musunuz Şimdi sen eşinden yanlış bir davranış görüyorsun. Eğer eşine nasihat edersen o anda artık öfke kaybolur. Ne çünkü nasihat etmeye çalışırsın. Onu senin düşündüğün gibi düşünceye sevk edebilmen için şiddet yolunu, sövme yolunu, hor görme yolunu kullanmıyorsun. Tam tersini ne yapıyorsun? Ona yumuşak davranaraktan, nasihat babından ona yaklaştığından dolayı Kendindeki öfke kayboluyor. Ve bu da yine Allah Azze ve Celle'nin sana vermiş olduğu ailen için sevgidir. Muhabbetin devam etmesi, yuvanın bozulmaması için senin lehinedir. Ama çoğu kardeşlerimiz, subhanallah boşanmalarda bizzat şahit olduğum, boşandıktan sonra yüzde doksan, bak bende boşanan kardeşleri söylüyorum, bende gelip boşanan kardeşlerin yüzde doksanı boşandıktan sonra pişman oluyor. Ve zararın daha çoğunu normalde uzmanlar der ki kadınlar çeker. Yani psikolojik olarak ruhem zararı kadın daha çok yıpranır. Ama gerçeğe baktığımız halbuki kaybeden burada erkektir, kadın değildir. Niye? Çünkü o kadına duyulduğu zaman boşandığını inan edin 50-30 tane erkek talip çıkıyor. Ama o erkek boşandığı zaman bir daha onunla... Kimse evlenmek istiyor. Hiçbir kadın evlenmek istiyor. Korkuyor. Niye? Ya bu eşini boşamış. Beni de boşar. Neden boşadı? Bu manyak mı? Nedir? diyerekten ne yapıyor? Tedirgin oluyor. Ama o kadına kimse bir daha sormuyor. Ya seni kocan niye boşadı? sen ne huyun bozuktu? diye sormuyor. Herkes o kadını alabilmek için sıraya neredeyse giriyor. Bu Bunu biz gözümüzle görüyoruz. O yüzden ben diyorum ki Boşanan erkek en çok zararı erkek görür, kadın görmüyor. Kadın ruhi bir zarar görüyor ve nitecinde evlendiği zaman belki Allah ona daha hayırlı eş veriyor. Nitekim nitekim Ümmü Seleme'nin kocası Ebu Seleme biliyorsunuz vefat edince vefat edince Aleyhissalatu vesselama Aleyhissalatu vesselam ona bir dua öğretiyor. Dua öğretiyor daha evlenmeden önce. Peygamber Aleyhisselam derdini söylüyor. Ya ben diyor kocam öldü işte çok üzgünüm diye ağlıyor. Bunun üzerine Peygamberimiz Ümmü Seleme'ye dua öğretiyor. Daha eşi olmadan önce. Diyor Allah'a dua et sana daha hayırlı bir eş versin. Deyince Ümmü Seleme'nin diyor ki içimden tuhaf tuhaf geçirdim. Bana daha hayırlı eş kim olabilir? Kim olabilir diye kendim diyor. Soru sordum ama peygamber aleyhissalatü böyle bir nasihatte bulunduğundan dolayı o duayı yapmaya başladı. Bana Ebu Seleme'den daha hayırlı bir koca ver diye dua ediyor. Aradan bir zaman geçiyor aleyhissalatü vesselam onu istemeye geliyor. Yani Ebu Seleme'den daha hayırlı bir insan. O yüzden değerli kardeşlerim aile problemleri içinde yapacağımız ilk adım nasihat dedik. Bir... Çünkü kadının fıtratına, eşin fıtratına dönmesine sebep. 2 öfkenin azalmasına sebep. Üç, değerli kardeşim eşini küşümsemediğini ispatlıyorsun. Eğer bir erkek hanımına nasihat ediyorsa, hanımı her seferinde velvele olay yaptığı halde erkek buna sabırla, sabırla nasihat veriyorsa bu gösteriyor ki bu erkeğin o kadına değer verdiğidir. Ama ne zaman ona eliyle saldırıyorsa, diliyle saldırarak da sövüyorsa bu da işarettir ki bu insanın sadece o kadına yatakta değer verdiğini ve o kadına fazla değer vermediğine bir alamettir. O yüzden bir Müslüman insan aleyhissalatü'nün dediği gibi köpeği döver gibi dövdükten sonra nasıl olur da o eşle beraber aynı yatakta yine hiçbir şey olmamış gibi ne yapıyor? hiçbir şey olmamış gibi gene ilişkide bulunuyor. O yüzden insan nasıl davranacağını her an kontrol etmesi lazım. Ve bu kontrol sadece bir hafta güzel aylarda değil, cici aylarda değil ta ölüm ayrına, ayrıncaya kadar. Yani ta ölüm ayrıncaya kadar bu nasihat üzere kalmak, bu istikamet üzere kalabilirseniz o zaman büyük bir ahlaka büyük bir davranışa sahipsiniz. Yine değerli kardeşim nasihat verirken nasihat verirken hatayı eşinde aramadığını hatayı o fiilde eleştirdiğini ispatlıyorsun. Niye? Çünkü sen problemin hanımınla değil, hanımından memnunsun Bunu aklında olacak. Ben hanımla bir daha boşanmıyorum. Ben hanımımla razıyım. Bu bir kere aklına girecek. Eksiklerin artık hanımının kendi gözünde kötülemeyeceksin. Onun o insan olduğunu, senin bir Allah'ın bir Emaneti onun olduğuna kabul edip artık onun hatalarını şahsında değil fiilinde düzeltmeye çalışacaksın. Senin anlaşamadığın onunla fiilleri olması lazım, o şahıs olmaması lazım. Eğer sen kalkıp hanımının dış görünüşünü, hanımının kendi şahsını saldırırsan bu ailenin devam etmeyeceği yakındır. O yüzden alimler buyuruyorlar ki, Kişi eşinin hatalarını değil fiildeki hataları konuşması lazım. Yoksa sen busun diyerekten bunları dememesi lazım. Peki bu nasihat fayda vermiyorsa ve durmadan tartışmalar oluyorsa nasihat sahibi değil, ilim sahibi değil, ilim meclislerine de gidip okumuyor, bu konuda da araştırmalar da yapmıyor, tartışma oluyor ne yapması lazım? Yani bu tartışmalarda eşle konuşma yerine ne yapacağız o zaman? Konuşma, tartışma esnasında hararetli tartışmalarda eşe karşı nasıl davranması lazım? Beyler bunun bir sanatı var. Ve bu sanat üç adımdır. Bu üç adımı eğer yaparsan Allah'ın izniyle o zaman tartışmanın da yine güzel bir sonuçla biteceğini uzmanlar söylüyorlar. Ve biz diyoruz ki, çok tartışmak yuvaya zararlı değildir. Bazıları zannediyor ki eğer eşiyle çok tartışıyorsa bu yuvanın bozulmasına sebeptir. Hayır asla. Çok tartışmak, az tartışmak yuvanın mutlu veya mutsuz olduğuna alamet değildir. Ya nedir alamet? Alamet tartışma esnasında takılınan tavır, uslub önemlidir. Eğer takılınan tavır ve uslu yanlış olursa o tartışma tehlikelidir. Ama sen tartışma davranışını bilirsen ve tartışma kurallarına uyarsan o zaman tartışmanın fazlası azı tehlikeli değildir. Bunu uzmanlar araştırmaların sonucunda tespit edilen bir noktadır. Bu istatistiklerde böyledir. Ve o yüzden netice biz bunu başkalarıyla da görüyoruz. Sana muhalif olan düşüncesinde muhalif olan bir insanla tartışırken. Eğer tartışma kurallarına, edeplerine uyaraktan tartışırsan, bir görüyorsun ki bu tartışma bazen bereketli oluyor, faydalı oluyor iki taraf içinde. Ama iki tarafta tartışma esnasında kurallara uymasa, birbirini dinlemeden yan konuşurlarsa ve birbirlerine saldırırlarsa şahıslarına, o zaman bu tartışma sadece şeytanın işine yarıyor ve hocamızın da azevle bu Sait Hoca'nın da akşam namazından önceki söylediğinde nedir? Şeytan bizleri bölemediğinden dolayı böyle boş sözlerle etrafta konuşturaraktan bizleri meşgul edittiriyor. O yüzden değerli kardeşim biz diyoruz ki tartışmanın bir sanatı var. Eşlen erkeğin hanımıyla tartışırken ve kadının da kocasıyla tartışırken bir mahareti olması lazım. Sanatı olması lazım. Eğer bu sanata dikkat ederse Allah'ın izniyle aile içi problemlerin çözümünde de bunu en güzel bir şekilde tamamlayabilir. Bunların birincisine geçiyorum. Bitirmek üzereyim. Görüyorum bazılarınız uyuyor. Demek ki aile problemi hiç yok maşallah. Biz eğer kim uyumuyorsa, kim uyuyorsa bu onun güzel bir aile hayatı, mutlu bir hayatı yaşıyor ki burada uyuyor. Ama kim diriyse onlara endişe edelim diye yoksa inşallah aile problemi hiçbirimizde olmasın ve Allah Azze ve Celle bizleri mutlu, beraber hayırda yaşatmayı nasip etsin. Değerli kardeşlerim ilk sanat nedir biliyor musunuz? Aile içi tartışma esnasında dikkat edeceğiniz en önemli sanatlardan birisi ise dürüst, sakin ve samimi içtenlikle konuşmak. Baktın eşin bağırıyor, çağırıyor kendini artık tartışmanın tam ortasındasın. Ne yapacaksın? Önce saksen sakin ol. Dürüst ol. Çok önemlidir. Musaraha diyoruz biz bunu Arapçada. Dürüstlük çok önemlidir. Yani sarih ol, açık ol. Böyle kinci olma, yalancı olma, gerçekçi ol ve samimiyetle olman gerekir. Eğer bunu yaparsan eşine doğru sinyaller gönderiyorsun. Nasıl mesaj atıyoruz ya, Haber gönderiyorsun. İnsanların eşleriyle tartışma esnasında da mesaj yolluyor haberi yok. Ve bu mesajlar ailelerin bozulmasında talaha gitmesinde en büyük rollerden bir tanesidir. O yüzden değerli kardeşim mesajı doğru gönder. Eğer yanlış gönderirsen o mesajın zararını sen çekeceksin. aynısı eğer kadın yanlış mesaj yollarsa kocasına bu da neye sebep olur? O ailenin yıkılmasına, bozulmasına, fesedilmesine doğru gider. O yüzden alimler diyor ki aile içinde tartışma esnasında ilk sanat dürüst, sakin ve samimi içtenlikle tar konuşmak. Bu da doğru sinyaller gönderir. Faydası nedir? Doğru sinyaller eşine gönderir. Ya bak bu kocama ben bağırıyorum, çağırıyorum. Bu hale samimiyetle benimle konuşuyor. Sakin bir şekilde konuşuyor. Dürüst benimle konuşuyor diyerekten. Ona sen bir sinyaller veriyorsun. Ve mutlaka tartışırken, bunu da uzmanlar diyor. Vakit ve mekanı seç. Tartışmaya başlamadan önce, düşün bu mekan, bu vakit doğru mu yanlış mı? Yani her gördüğün hataya, hemencilik, tepki, bazen biz de yapıyoruz organize işlerinde mesela arkadaşlar tam yerine getirmeyince ne yapıyoruz? Bunu niye böyle yaptın? Niye şöyle yaptın? Sonra cevap aslında yanlış yerde söyledik. Başkaları da gördü. Şey oldu diyerekten şu aynısı eşinle de. Eşinle daha çok dikkat etmen lazım. Yani bir şey eleştirirken, bir şey tartışırken vakti ve mekanı uygun olup olmadığını bakacaksın. O yüzden eğer önemli bir konusu tartışıyorsan hele hele ayakta tartışmak en yanlışıdır. Uzmanlardır ki mutlaka otursunlar. Oturarak konuşta Eğer oturduğu an hemen tavırlar değişiyor. Ama ayakta devam ederse tartışma bir bakıyorsun alevleniyor ve çoğalıyor. O yüzden vakit ve mekanı iyi seçeceksin. Eğer işten geliyorsa koca yorgun bitkin bir halde geliyorsa o anda tartışırsan zararı kadın çeker. O yüzden vaktini, mekanını, her şeyini tartışma esnasında iyi e, seçmemiz lazım. Çünkü uzmanlar diyor ki çoğu zaman doğru zaman seçmek tartışmaların güzellikle bitmesine sebeptir. Doğru mekan seçmek tartışmaların güzellikle sonuçlanmasına nedir? Bir etkendir. O yüzden kişideki nefreti azaltıyor. Ama mekan ve vakit yanlışla mesela var, kadın geliyor bizzat biz şahit olduk buna maalesef arkadaşların içinde kocasına bağırıyor. Sen ne biçim erkeksin sen busun busun. E şimdi bu adamdaki nefret artıyor mu azalıyor mu? İsterse her gün zemzem suyla abdest alsın, kabede namaz mısın? Nefreti artar. O yüzden değerli kardeşim buna dikkat etmemiz lazım. Erkek de kadın da eşiyle tartıştığı zaman vakite ve zamana iyi bakması lazım. Ve en önemlisi bu maharetin birinci bölümünde, sanatında en önemlisi asla tartışmada dedik ya dürüst olacaksın amacın suçluyu aramak, haklı haksızı aramak olmaması lazım. Eğer aile problemini çözmek istiyorsan diyeceksin ki, ya ben burada suçluyu aramıyorum. Haklı kim haksız olduğunu da Önemli değil. Şimdi adam ne diyor? İlla suçunu kabul et. Kabul et öp diyor. Ne yapıyor? İlla onu tahkir ediyor. Alçaltıyor ve bu da çok tehlikelidir. Ve uzmanlar diyorlar ki mutlaka eşiyle konuşurken tartışma esnasında suçlu suçsuzu aramayacak. Kim haklıdır kim haksızdır ona bakmayacak. Konuşurken sadece hatayı yok etmek, kaldırmak amacı olması lazım. Ve bunu da karşı tarafa hissettirecek yani bak ben suçluyu aramıyorum, haklı haksızdır ha ben haklıyım, ha sen haklısın bu söz konusu değil. Neticede kadının yaptığı hata ikisine aittir erkeğin yapmış olduğu hata ise erkeğe aittir. Bunu unutmayın. Kadının bir hata yapıyorsa bu hatada erkek de ortaktır. Ama erkek bir hata yapıyorsa buna sadece erkek sorumludur. Niteşkin bu da hadisi şerifte geçmektedir Aleyhisselatu vesselam buyuruyor herkes nedir sorumludur çoban sahibi sürüsünden sorumludur kişi ailesinden sorumludur kadın e, kocasının evin içindekilerden sorumludur el mühim erkek hata yaptığı zaman kendisi sorumludur kadın hata yaparsa bu hatasında mutlaka erkeğin de bir suç payı olduğunu bilmesi lazım bunu da anladıktan sonra değerli kardeşim ikinci sanata geçiyoruz. Yani ikinci meharete geçiyoruz. Bu da nedir? İyi susmak. Bu çok önemli. Bunu maalesef çoğu erkekler yapamıyor. İyi susmak. Uzmanlar diyor ki eğer erkek susarsa, kadın öfkeliyken kadını sonuna kadar dinleyip susarsa kadındaki müşkilatın yüzde doksanı o an hemen veriyor. Yani bunu Ba Müslüman uzmanlar söylediği gibi, batılı uzmanlar da dediğimiz gibi kanıtlıyorlar testler yaparaktan. Yani değerli kardeşim eğer bir kadın baktın o an öfkeli bir şey istedi senden vermedin yapmadın çok başımıza geliyor diyor şuraya beni götür yok diyorsun şunu al yok diyorsun bunu ver yok diyorsun şuraya yardım et yok diyorsun kadın ne yapıyor dayanamıyor artık patlayı veriyor Patladığı zaman onu seyret sadece seyret ve sıkut et. Hiç cevap verme İnan edin, içini döktükten sonra her şeyi unutuyor. O yüzden alimler ne buyuruyor? El insatu ceyyid diyor. İyi bir sükunet sağlayacaksın. Sükunet sağladığın zaman faydaları nedir? Alimler bunu da araştırmış. Yani eşin öfkelendiği zaman tartışma esnasında, sen onu dinleyeceksin. Bazıları kılıbık diyor. Hayır kılıbık değilsin. Sen aileni kurtarmaya çalışıyorsun. Problemimiz nedir? konumuz, aile içi geçimsizliğin Çözümleri, biz çözüm arıyoruz. Biz yuva yıkmak istemiyoruz arkadaşlar. Yuva yıkmak çok kolaydır. Şimdi ben bu cep telefonunu bir dakikada kırabilirim. Belki de 30 saniyede, belki 10 saniyede kırabilirim. Ama bu aynı telefonu icat etmem için belki yıllara ihtiyacım olacak. Bu insan karşımızdaki bir insan. Onun da canı var, onun da hisleri var, duyguları var. Ve ben bu hislere, duygulara eğer dikkat etmesem ben bir insanı öldürüyorum. Haberim olmadan ve Allah Azze ve Kur'an'da ne buyuruyor? Bir insanı öldürmek zanki bütün insanlığı öldürmüş kadar suçtur, günahdır. O yüzden eğer bir insan eşine karşı merhametli olamıyorsa bu insandan ne türlü merhamet bekleyeceğiz? Eğer bir insan çocuklarına karşı merhametli değilse bu insanda ne kadar merhamet gerçekten var? O yüzden değerli kardeşlerim o yüzden değerli kardeşlerim meharet ne dedik? İyi susmak. Çünkü aile problemlerinin çözümündeki tedavisidir. Yani faydaları nedir? Susmak meseleyi doğru anladığına bir ispattır. Çünkü sen susup dinliyorsun. Eğer sen de hep durmadan konuşursan cevap vermeye çalışırsan öyle değil yalan söylüyorsun sen busun falan ya ne söylediğini anlamıyorsun. Bırak bir konuşsun. Bırak konuşsun ve eşini iyi anla. Çünkü iyi anlarsan ne istediğini bilirsin. Ama durmadan araya girersen veyahut o durmadan araya girerse ne istediğini anlamaz ve böylelikle de ailenin problemi çözülmez. O yüzden alimler diyorlar ki eğer susarsa yüzde 50 problem çözülecek. Sus sonuna kadar eşini dinle sıkıntılarını sana bağırarak da söylese dinle Ondan sonra da değerli kardeşlerim, ondan sonra da yüzde problem çözülmüş oluyor ve bu da zaten bizim istediğimiz. O yüzden susmamız lazım. Bu çok önemli. Bunu anladıktan sonra yine faydalarından bir tanesi de, karşı tarafa yardım ediyorsun. Susarsan, onu dinlersen karşı tarafa yardım etmiş oluyorsun. Niçin? Çünkü onu bölmüyorsun, ona da bir rahatlık veriyorsun. Bu çok önemlidir. Yani biz bunlar basit şeyler gözüküyor ama bir insanın doğru tavrı, doğru davranışı onu nereye götürüyor? Başarıya götürüyor arkadaşlar. Bunu da anladıktan sonra senin çaba gösterdiğinin bir ispatıdır. Eğer ailede bir problem varsa eşini baştan sona kadar oturup dinliyorsan bu neyi ispattır? Bak ben çözüm istiyorum, ben ailemizin kurtulmasını saadette yaşamasını, mutlu olmasını sevgide devam etmesini istediğinin en büyük alametlerindendir. O yüzden eşini dinle. Eğer dinleyemiyorsan ona karşı da ne yapmış oluyorsun? Ona karşı da e, çaba göstermediğini, saygı göstermediğinin bir işaretleri sinyallerini yolluyorsun. Ve yine eğer eşini dinlersen sonuna kadar sukut edersen seslerin hafiflemesine sebep olursun. Ama sen de durmadan konuşla, o bir dalga daha yukarı gidecek. Bir derece daha sesli konuşacak. Tonunu yükseltecek. Bu sefer sen daha çok sesini yükselteceksin. Bu sefer bütün mahalle komşu herkes duyup bu sefer gene kara rezil senin adın geçecek. O yüzden değerli kardeşlerim, susarsan seslerin alçalacağını hatta kaynananın bile Annenin dahi, babanın dahi duymadan bu işi kendi aranda sıkut ederekten ne kadar kolay. Sıkut ederekten dinlersen o kazak erkeklik damarları söndürerekten efendim sertliği kapataraktan basiret yoluna, dürüstlük yoluna yumuşaklık yolunu seçersen seni sadece mertebeni yükseltir ve bu da peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın sözüdür. Kişi yumuşak olduğu müddetçe Allah onun mertebesini arttırır. Ne kadar sert olduğu müddetçe de çünkü burada sert olması zulümdür, haksızlıktır ve o da onun hataya düşmesi, günaha düşmesine de sebeptir. Ve yine değerli kardeşlerim eğer susarak eşini dinlersen tartışma esnasında zihinlerdeki düşmanlık da biter. Sadece sesler yükselme azalmaz. Aynı zamanda zihinlerdeki akıldaki şüpheler de düşmanlıklar da kin de giderilmiş olur ve bu da çok önemlidir. Ve en son olarak da yine sesini konuşmasan susarsan tartışma esnasında ne olacak? Bu da o kişiye değer verdiğini gösterecek. Yine susarak tartışmayı dinlersen Gözler sinyal gönderiyor. Bak hem beden gönderiyor, hem hareketler sinyal gönderiyor. Bir de göz de gönderiyor. Niye? Eğer sen sustuğun zaman direktmen gözler göze bakıyor. Doğrudan doğruya bakıyorsun ve bu da yine uzmanlar araştırmada arada barışın olmasının çok önemlidir. O yüzden Aleyhisselatu vesselam'ın en büyük Özelliklerinden bir tanesi de insanlarla konuşurken herkisi doğrudan muhatap alırmış yani gözüne bakarmış onunla konuşurmuş sanki başka odada kimse yokmuş tek bir kişi varmış gibi herkes onunla muhatapmış gibi hissederlermiş. O yüzden tartışma esnasında susarsan artık gözün sağa sola gitmez dinlediğin kişiye bakarsın nasıl şimdi bana doğru bakıyorsun bak tavana kimse bakmıyor bana doğru bakıyor. O yüzden eşinle de tartışırken değerli kardeşim ne yapıyorsun onun gözlerine baktığın zaman o da sana ister istemez bakaraktan sinyaller olumlu vermeye başlıyor ve olumlu sinyal gelince de problemler aile içinde çözümlerde kolaylaşıyor. Şimdi geliyoruz son sanata ve bu da en akıllıların işi bunu da başarırsa o zaman bu insanın aile problemi. En fazla kavga tartışma 3 dakikadan fazla geçmez. 3 dakika 5 dakika en fazla. Ama böyle haftalarca aylarca sürmez. Ve hepiniz evli olanlar tabi muhakkak aile kavgası yaşamıştır. Kim dese ben yaşamadım. Doğru söylemiyor, konuşmuyor. Nitekim aleyhissalatü vesselam bile eşleriyle bazen ihtilaf ettiği aynı görüşte olmadığı dünyevi meselelerde bizlere rivayetlerde geliyor. El mühim Olan tartışmayı güzellikle kapatmak ve aileyi korumak ve iki tarafında gönlünü geri kazanmak ve iki tarafta birbirlerine sevgide, muhabbette devam etmeleri. Çünkü sevgi, muhabbet olmasa birileri aralarında rahmet kalktığı zaman ailenin de devam etmeyeceğini başta da ayette de söylediğimiz gibi Allah Azze ve Celle bunu bize bildiriyor. Nedir? Tartışma sanatı üçüncü bölüm. Bu da değerli kardeşlerim, tartışırken eşinle Kullanacağın cümleye çok dikkat et. Cümleyi kurmadan önce bir formül oluşturacaksın. Sen yerine ben veya da bizi kullanacaksın. Yani sen busun, sen şöylesin yerine ben böyle düşünüyorum, biz böyle olsak daha iyi değil mi diye dediğin zaman tartışma esnasında tamamen tartışmanın havası ne oluyor, değişmiş oluyor. Ama sen ne kadar ona sen susun sen, sen, sen diye diye kadın patlıyor ya yeter ya hiçbir benim iyi tarafım yok diyor. Yani o yüzden erkek kadına sen dememesi lazım, kadın da kocasına sen dememesi lazım, onun yerine ben kelimesini kullanması lazım ya da biz kelimesini kullanması lazım. Yani ben böyle isterdim, ben böyle anlamıştım, ben böyle görmüştüm diyerekten ne yapıyor suçu? Suçu doğrudan eşinin üzerine atmıyor. Karşı tarafa vermiyor. Ne yapıyor? Suçu tedavi etmeye çalışıyor ve amacımız ne dedik? Amaç bacıyı dövmek değil üzümü yemek. Eğer üzümü yemekse ailede mutlu yaşamaksa o zaman o eşimizle başka çaremiz olmadığına çünkü ölüme kadar bu iş. Bir iki haftalık bu evlilik olmadığından dolayı ölüme kadar beraberlik olacağından dolayı ne yapacağız? Sen kelimesi yerine ben kelimesini kullanacağız. Peki bunun faydası nedir? İthamdan uzaklaşmayı sağlar. Yani itham etmeyi artık bırakırsın ve başta da hadis-i şerifi okuduk. Aleyhissalatu vesselam itham etmeyi yasak etmiştir. Haram etmiştir ve kim ithamda bulunursa en büyük yalanı söylemiştir. O yüzden değerli kardeşlerim ne yapacağız? ithamı önlemek için yuvanın sağlıklı kalabilmesi için buna dikkat edeceğiz. Ve yine ikinci fayda ise alimlerin dediği eşler içinde ki olanı o zaman daha güzel ortaya çıkartırlar. Çünkü artık ben böyle düşünüyorum dediği zaman karşı taraftan karşı taraftan ne beklediğini aktarabilir. Ama sen böylesin dediği zaman kadın bilmiyor ki sen ondan ne istiyorsun. Sen uçursun. Ama sen benden ne istiyorsun bilmez. O yüzden uzmanlar diyor ki eğer ben böyle düşünüyorum, ben böyle olmanı istiyorum derse o zaman kadın veyahut da erkek karşı tarafın neler düşündüğünü, neler istediğini anlamış olur ve ona göre de aile hayatında gelecekte ona göre de davranışlarında dikkat eder, yapar. Ama kalkıp sen sen derse böylelikle ne yapar? Ailenin bozulmasına sebep olur ve ben diye hep konuşursa ve da biz böyle olmamız lazım derse o zaman daha net konuşmuş olur. Çünkü ithamda etmemiş olur. Daha net, daha açık ne kasıt etmiş olduğu da ortaya çıkar. Böylelikle değerli kardeşlerim sizlere bu sohbetimde aile arasındaki, içindeki ihtilafın tartışma esnasında problemin tartışma esnasında nasıl bir sanatla yapılması gerektiğini anlatmaya çalıştık. Sabırla bizleri dinlediğinizden dolayı Allah hepinizden razı olsun. Ve ahirudda'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruka ve tübilek. Ve sallallahu ala nebine Muhammedin ve ala ali ve sahbihi ecmainin.